Herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bugün Açık Deniz Hava'da olacak. Ben şu anda Pendik Kurtköy'de, Hisar Sanayi'de bir atölyedeyim. Bu atölyede benim hayatımda gördüğüm en enteresan yapımlardan bir tanesi bir uçak var. Bugün bu programda o uçağı ve onun yapımcılarının hikayeleriyle birlikte olacağız. Kimler var? Semih Oksay var, e, makine mühendisi. Aşağı yukarı aynı yaştayız. Uğur İçbak var, onu daha önce Doğansarı Sarıgüzer yaptığımız programdan hatırlıyorsunuz. Onun e, tekrar Uğur'la birlikteyiz. Gökçe Boztepe var, pilot. Sadık Yılmaz var, pilot. Evet e, arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar, var. hoş bulduk. Şimdi ben önce Semih'le başlamak istiyorum. Çünkü bu gördüğüm uçağın fikir babası ve yapımcısı Semih. Ben Semih'in tabii bu uçağı görünce hemen çocukluğunu merak ettim. Semih, bir anlatsana. Mesela oyuncak yapar mıydın? Tabii ki yapardım. Çok küçükken gemi maketleri falan yapmaya başladım. Babam, o zamanlar Zonguldak'taydık, babam e, İstanbul'a gidip geldiğinde bir tane kit uçak getirdi. Beş yaşında filandım, annemin yardımıyla onu yaptık. Uçurduk da, ondan sonra e, bir zehirlendim, e, havacılığa sardığım merak bir daha geçmedi. Hep bütün geçtiğim boyunca devam mı etti? Aşağı yukarı devam etti. E, i̇lkokul sırasında fazla bir şey yapamadım ama ortaokula geldikten sonra yine model uçaklar yapmaya başladım. Ee, bu arada babamın bir arkadaşı bir tane motor verdi. Küçük bir model, model uçak motoru. Ona bir, o zamanlar tel kontrol diyorduk, uçak etrafımızda dönüyordu. Öyle bir uçaklar yaptık. Bunları yaptığım zaman e, hepinizin çok yakından tanıyacağı Fuat Güner diye de bir arkadaşım vardı. Yani önüm Fuat'ı. Evet. Ondan da uzun süre uçak yaptık. E, kendisi herhalde 65-66 yıllık arkadaşım. Hala beraber model uçak yapıyoruz ve sık sık da görüşürüz. Daha sonra üniversite sıralarında e, uzaktan kumanda sistemleri çıkmaya başlamıştı. E, onlarla devam ettik. E, en sonunda da uçaklar büyüye büyüye 1 bölü 3 boyuta kadar geldi. Ben, ben bu 1 bölü 3 uçağı yaparken e, farkına vardım ki aşağı yukarı... Gerçek bir uçakla aynı işçiliği yapıyorsun. Hı hı. Ondan sonra da araştırmaya başladım. Ve şu anda e, aşağı yukarı bitmiş durumda olan uçağa başladım. Peki kaç tane uçak yapsın? Model mi? Evet model ve artı bu yani toplam kaç tane uçak var? Şimdi bu ayrı model ayrı. Bundan bir tane var. Hı hı. Gerçek yani içine binilebilecek gibi bir tane uçak. Hı hı. Model sayısını hatırlamıyorum. Peki, ben şimdi biraz da bir dinleyicilere küçük bir açıklama yapayım. Bu gördüğümüz, sözüne ettiğimiz uçak ahşaptan yapılmış, bitmek üzere. Şu anda yani kanatları konmuş vaziyette, gövdesi tamam, motoru yerleşmiş vaziyette ve artık sona doğru gidiyor ve de uçacak. Peki bu uçağın hikayesi, bu nasıl yani? Bu çok büyük bir prodüksiyon. Yani hadi, tamam e, belli ölçeklerde tekne yapmak, uçak yapmak herkesin... Ben, ben de maket uçak yapmıştım ama bu bayağı ciddi, birebir uçacak, insan taşıyacak bir uçak. E, bu bu cesaret, <gülüyor> bu çılgınlık nasıl ortaya çıktı? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, bu bir çılgınlık değil. E, insanların çeşitli şeylere merakı oluyor. Kimi futbola merak sarıyor, kimi tavla oynuyor, i̇şte kimi kahveye gidiyor... Kimi ava çıkıyor? Bu da böyle bir merak aslında. Yani çok büyük bir çılgınlık değil. Şöyle değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün kayıtlı olarak kendi yaptığı uçakla uçan yaklaşık 40 bin kişi var. 40 bin. 40 bin kişi var evet. Üstündedir de kesin rakamı bilmediğim için atmadım. Ama üstünde olduğunu biliyorum. Şu anda uçak yapmakla uğraşan, daha bitirmemiş de yaklaşık bir 100 bin kişi var. Türkiye'de kaç kişi yapıyor? Türkiye'de... Geçen saymıştık 8-9 kişi oldu. Başarılı olarak uçan çok fazla olmadı henüz. Yani bitirip uçan. Bir iki tane başarısız deneme var. Bir tane gerçek uçak diye başlayıp ondan sonra uzaktan kumandalı uçağa çevrilmiş küçük bir uçak var. Yani saysanız 10 tane bulamazsınız. Peki bir şeyi merak ediyorum. Ee, i̇şte ben biliyorsunuz denizciyim ve biz yani bu program nerededir? 26. senedesi galiba. 1300'ün üzerinde program yaptım ve bu programlarda biz genelde amatör denizciler olarak işte ilgisizlikten, biraz böyle dışlanmışlıktan şikayet ederiz. Havacılıkta durum ne? Yani Türkiye'de bir amatör havacılık var mı? Nedir seviyesi? Şimdi e, Türkiye'de bir amatör havacılık var. Bu amatör havacılığın tamamı el yapımı deneysel uçak değil. Zaten bu şu anda yok, yok seviyesinde. Ama e, satın alınmış. E, bir iki tane kitten yapılmış. Ki bu benim yaptığım kitten değildir. Bu tamamen sıfırdan yapılmış. Yani keresteciden malzeme seçip onları biçerek başlanmış bir uçak. E, bu tür bir havacılık var. Fakat bu bu havacılık dalının e, da kendine e, has sorunları var. Bunu Gökçe Kaptan çok daha iyi biliyor. Peki. Peki o zaman ben hemen şimdi sözü zaten aklımdan da geçiyordu. Gökçe Moslepe'ye döneceğim. Gökçek biraz yaklaşır mısın? Şu anda de biz bu kaydı bir hangarda yapıyoruz sayılır. Dolayısıyla sesle problem muhtemelen olacak ama e, affınıza sığınarak çünkü çok değerli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Peki Gökçe sen nasıl başladın? Ben e, benim rahmetli dedem de pilottu. Dayım pilot. Camianın içinde büyüdüm. Atatürk sayesinde Türk Hava Kurumu'nu kurduğu için Atatürk sayesinde 10 yaşında modern uçak kursuyla başladım. Daha sonra e, havacılığın sportif branşları Bilaire 99'da itibaren hava yolları, hava yolu pilotluğu ben bu şekilde başladım pilotluğa. Halen de devam ediyoruz. Bu atölyeye nasıl başladık? Ee, i̇nsanların uçabilmesi için öncelikle bir hava aracı ve bu ulaşılabilir bir hava aracı olması gerekiyor. Ulaşılabilir derken mali, mali de... açıdan da ulaşılabilir. Regülasyon açısından yani yönetmeliklerin de çok kısıtlamadığı bir ürün ile insanlar bu işe başlayabilir düşüncesiyle. Peki Türkiye'de amaçın havacıları... Alan antı havalı anlamında yeterli altyapı var mı? Kesinlikle yok. Ee, biz daha önce kendimiz e, bu işte amatör olarak uğraşırken bu tesisi kurmadan önce 1940'larda, 50'lerde yapılmış, eski kara kuvvetleri komutanlığına hizmet etmiş, sonra altı bırakılmış meydanları kullanarak e, bu hobiyi gerçekleştiriyorduk. Ama hala e, Avrupa'da ve Amerika'daki gibi bu işe hizmet verecek... E, Sivrihisar ve Türkiye Hava Kurumu'nun bünyesindeki meydanlar dışında bir meydan edinebilmiş değiliz. Hı hı. Bunun için zaten gelişmediğini düşünüyoruz. üçü oldu, amatör havacılar ve spor havacılar kullanamıyor. Bu bizim en büyük eksiğimiz. Yani sizin biraz önce bahsettiğiniz denizdeki eksikliklerden kat be kat fazla havacılar için eksiklik söz konusu. Türkiye Hava Kurumu'nda siz paraşütü oluyorsunuz, pilot alıyorsunuz. ...planörcü oluyorsunuz ama akabinde devam ettirecek maddi güce de sahip olsanız... ...alacağınız planörü veya edineceğiniz hava aracını konuşlandıracak bir e, hava alanı... ...veya hava meydanı veya hava parkı yok maalesef. Katlanıp eve götürülür, ocak yok mu? E, Var, bunu da e, bunu da ikam etmek çok zor. Çünkü siz bunu uçurabilmek için en yakın Sivrihisar, şu andaki e, en iyi platform meydan burası. En e, özgürce uçabileceğiniz yer orası. E, haliyle biz İstanbul'da yaşıyoruz. Sivrihisar'a 400 kilometre uzaklıktayız. Bunların her biri de güncel şartlarda ciddi maliyetler evet. içeriyor tabii. Peki varsayalım bir çocuk yani bu mesela bu sohbeti dinliyor, ve aklına takıldı. Bu alanda işte çalışmıyor. Hiç, hiç bulaşmasın istiyoruz aslında. Öyle mi? Şaka bir evet. tabii ki bulaşsın ve zehirlensin istiyoruz evet. gençler. Türkiye Vakonu bunu bir asırdır aşağı yukarı misyon edinmiş durumda ee, ve çok iyi yerlere getirdi. Ne kadar sayı artar ise zaten e, iş o kadar yapılabilir hale geliyor. Hı hı. Gençler buna başlamak isterse birinci e, ulaşmaları gereken yap Türkiye Vakonu. Çünkü e, dediğim gibi bir asır süresiz zarfında hali hazırda da ücretsiz vukuşları ...size barınma, yeme, içmeyi de karşılayarak veriyor. Fakat tabii ki yeterli değil. E, kurum dışında da bu işi yapabilecekleri çok bir olanakta yok var. Peki, e, Semih anlattı ama bir de senden dinlemek istiyorum. Sen profesyonel bir pilot olarak. Evet. Bu uçağı değerlendirir mi? Şu gördüğüm ahşap uçağı. Bu uçağı değerlendirmek istiyoruz. E, Semih Hoca bitirirse biz onu gerçek yerine gökyüzüne çıkarmak evet. istiyoruz. Üstünde çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir işçilik var, çok ciddi de bir mühendislik var. Hı. Türkiye'de bu segmentte yapılan benim bildiğim tek uç Daha önce hiç yapılmadı. Peki, ee, peki hemen seni he söyleyeyim seni. tekerlikleri çıkartıp iki tane kızak koysak ya da üç tane, bu deniz uçağı olur mu? Ee, aslında olur. Ay şimdi havacılık programı, ben biraz daha denize bağlamaya çalışıyorum. Aslında olur. <gülüyor> Peki, o zaman demin konuştuğumuz e, konuşlandırma meselesi, havaalanı meselesine göre daha rahat bir alan açılmış olur mu? Mesela Çekmece Gölü filan. Laalesef yani olmaz. Biraz büyür iş. Ee, yani çünkü... sor, sorun azalacağını artar. Peki, neden? Neden artar? Şimdi bu uçağı... E, teknelerin arasına bağlayamazsınız. Yok ayrı bir e, uçak bağlama alanı. Ha şimdi öyle bir yerde bir uçak bağlama alanı ve buna destek verecek yer tesisi olursa olur tabii. Ay şimdi şöyle bir şey var. Mesela e, denizliler şu anda tekne sahibi olanların bir bağlama meselesi var. Evet. Marinalar çok pahalı. Parayı e, işte mesela... verince bağlı Ama ha. o amatör denizlerin ulaşamadığı gölleri Deniz uçakları için bir alan haline getirmek daha kolay sanki. Peki getirdiniz deniz uçağı yaptınız bir şekilde de denizden kalktınız bir göl buldunuz göle indiniz. Gölden ya? kalkıp göle indiniz. Bir dakika ama göle nasıl gideceksiniz? Kamyonla. <gülüyor> yani şöyle bir şey var. Şimdi bunu da bağlayacağınız zaman bir iyi kötü bir iskele lazım yani. <gülüyor> İskelenin bunu bağlamaya uygun olması lazım. Sizin o iskeleye ulaşabilmeniz lazım. Gerektiğinde aynı iskelenin yanından bu uçağı bir çekek yeri gibi bir eğimi, muhtemelen eğimli bir rampadan yukarı alıp karada bakımını yapıp, çünkü suyun üstünde bakım yapamazsınız, ve bakımını yapıp sonra tekrar suya indirip binip gitmeniz lazım. Dolayısıyla ufak da olsa bir tesis istiyor. Gölün kıyısında o hangi gölse sonra tabii bu gölün kıyısına gidip gelebilmeniz lazım. Peki ben o zaman e, Sadık Yılmaz o da pilot. Şimdiye kadar bu işte en son bu konuyla ilgili senin düşüncen ne? Şimdi deniz kullanımı ve göl kullanımı Türkiye'de maalesef kısıtlı. Barajlara inmeye kesinlikle izin vermiyorlar. Barajlarda sandal bağlı kullanmanı bile izin vermiyorlar. Tabii kaçak avcılık gibi sorunlar kirletme, o tip sorunlar da yaşandığı için e, bazı kısıtlamalar var. Ülkemiz henüz e, amatör Havacılık, denizcilik, diğer hobiler bu e, konusunda maalesef e, ne diyelim hükümetler bazında yani devlet politikası sadece değil. devlet politikası olarak yani geçmişten bugüne kadar kuruluş aşaması hariç e, mental olarak çok şey değil, taraftar değil sebebini tam anlayamıyoruz biz tabii çağı yakalamış insanlar olarak havacılar, denizciler bütün dünyayı gördükleri için herkesten bir adım önde oluyorlar. E, yenilikleri takip etme, yeniliklere ulaşma açısından bizim aklımıza çok yatmıyor. Ama e, inanıyorum ki e, ülkemizin gülüyle bugüne baktığında, baktığımızda e, ekonomik olarak, insanların eğitimi olarak, kültürü olarak e, çok ilerlediğini görüyoruz. Artık insanlık bir başka gezegende yaşamaya çalışırken biz hala göle inemiyoruz e, falanca e, e, Koya giremiyoruz tekneyle derdinde koşuyor olmaktan inanılmaz çok yoruldum. Peki, Bugünleri... e, peki e, ben e, Uğur İçbakk'ın da fikrini almak istiyorum. Bu e, suya suyu hava alanı olarak kullanmak. Allah şimdi aslında çok akıllıca ve yurt dışında yapılan bir şey. Ama ülkemizde mevzuatlar önümüze öyle bir tıkıyor ki. Ben de mesela kendimce avatörce e, çocukluğumdan beri meraklıyım bu işe. Amatörce uçmaya çalışıyorum. Çok basit bir uçakla. Yani uçak deyince kara kalemle çizebileceğiniz bir model uçuyorum. Yani bir otomobil fiyatına aslında. Ama Türkiye'de bu iş zengin sporu gibi algılanıyor ve ulaşılamaz hale getiriliyor. Şu anda mevzuatlar bizim önümüzü çok daha fazla tıkamaya başladı. Eskiden Amerikan havacılık sistemine bağlı iken biraz daha erdi e Şimdi Avrupa ülkesi olmamamıza rağmen Avrupa'nın havacılık kurallarını alıp bir de onu daha da katı bir şekilde... Uygulamaya çalışıyoruz. Bu bizim elimizi kolumuzu bolamıyor. Mesela göl, bu deniz uçakları lake diye geçer. Tuzlu su zarar verir, korozyon yapar. Basınçlı suyla yıkamak lazım indiğiniz yerde. Ama mesela göllere inişlerde güzel kullanır. Ama bu yani bir iniş yeriyle ilgili mevzuat sorunları var. İniş yaptığınız yer, kalkış yapacağınız yer bir arabiliyorsunuz halinden. Bozcayada'ya birçok yere çok güzel başlamıştı bu iş. Bir şeyle seferler ama tutmadı olmadı. Bir arkadaşımızın deniz uçağı vardı mesela. Bir şeyden, baraş havzasından kalkıyordu özel. Bıraktı lanet olsun dedim. Yani şey yapmadı bu işi. Kalkıyor, inemiyor, inecek yer bulamıyor. Bir yakıt sorunları, bir sürü dertler. Halbuki bu iş böyle çok abartılacak bir şey değil. Çok basit, böyle çok hava atılacak bir şey de değil. Basit şekilde yap yani uçuyoruz. Bu çok... Avrupa'da, Amerika'da çok kolayca yapılan bir şey. Ee, bizde abartılıyor. Çok değişik bir algı var. Halk tarafından da öyle zannediliyor. Halbuki biz mesela amatör olarak e, havacılığa sevdalı birisi, gözlerip ışıldayan bir çocuk gördüğümüzde o uçuruyoruz. Uçurmak istiyoruz herhangi bir bedel şey yapmadan. Ama Türkiye'de sportif havacılık dediğin zaman siz ne yapıyorsunuz? Sportif olarak nedir? Nedir bu diye soruyor bize. Şey ya, genel abartma şey olarak mesela, bilirsiniz hatırlarsınız eskiden Telsiz bayağı bir suç aletiydi neredeyse. Sıra, kadar sıradan bir, bir e, haberleşme şeyi aleti yıllar sonra normalleşti. Peki Gökçe sanırım bir şey söyleyecekti, ben lafımı geriye evet, attım. E, şimdi şöyle, Amerika'ya örneği oradan veriyoruz. E, Amerika'da 650 bin tane ne? kullanılır. Havaalanı, hava parkı, e, hava meydanı da cümle 650 bin adet iniş kalkış yapabileceğiniz yer. Türkiye'de de kullanılmayan 650 adet iniş şeridi var. 1980'lerde basılmış olan bu şeritlerin koordinatlarının bulunduğu bende de kitapçık var. Ve bunların %90'ı atıl duruyor. İstanbul'da bildiğimiz 5 adet var ve bunların hiçbiri sportivavcılar kullanamıyor. Güncel hava yolu uçaklarının da iniş kalkış performanslarına müsait olmadığı için atıl duruyor. İzmit'te Köseköy öl boş duruyor. Bu tarz meydanlardan birini sportif havacılığa açarlarsa, e, paranın ve ekonominin merkezi İstanbul haliyle insanlar bu işe çok daha rahat yönelacaklardır. Ve bugün e, geldiğimiz ekonomik durumda bir standart otomobil fiyatından daha duyuza iki kişilik, tek kişilik bir sürü sportif hava alacı var. Ve bunları e, edinebileceklerdir. Bununla ilgili Uğur Bey'in de bahsettiği gibi regülasyonlarda da çok büyük eksiğimiz var. Ve e, havacılığı yapılamaz hali. Neredeyse getiren, zorlayan şartlar var. Bunların da güncel hale gelmesi, Avrupa ve Amerika'daki gibi olması için biz yıllardır çalışıyoruz. Çalışma gruplarımız da var. Toplantılara da devam ediyoruz. Ama insanların bu işe ilgisi yok değil, sadece yapılamayacağını düşünüyorlar. Bu da bir yanlış düşünce. Sayı arttıkça tabii ki regulasyonlar bu ona göre gelişecektir. Biz buna inanıyoruz. Peki mesela Türkiye'de işte... Tekne kiralamak diye bir sektör var. <gülüyor> yani insanlar çok rahat, tekne sahibi olmadan işte belli sürelerde tekneye kiralayıp denize çıkabiliyorlar. Havacılıkta benzer bir şey var mı? Ben evet. mesela uçak kiralayabilir miyim? Eğer e, pilot ehliyetim varsa. Yönetmelik buna müsait, müsaade ediyor. Fakat bu şekilde hizmet veren bir şirket olmadığı için siz ya arkadaşınızın uçağıyla uçabilirsiniz ki bunun da sayıları oldukça düşük ee, ya da yurt dışına gidip orada lisansınızla aktif uçak kirana girersiniz. Türkiye'de böyle bir mekanizma maalesef. Yönetmenin var <gülüyor> fakat e, uygulayıcı bir şirket. Peki o zaman ben biraz da işin tasarım kısmına e, e, girmek için tekrar Semih'e döneceğim. Semih, bu e, uçağın modeli nedir? Bir de asıl sorum şu. Türkiye'de olduğunu zannetmiyorum ama dünyada bu anlamda sivil yapım e, uçaklarda ya da hava araçlarında bir tasarım giriş şeyi var mı süreci yani insanlar mesela bu benim gördüğüm neredeyse işte 2. Dünya Savaşı'ndaki bir pırpırları hatırlatan bir uçak bu. Yani e, neredeyse işte Kara Kuvvetleri'nde de ben de 15 yaşındayken bir tanesinde uçmuştum ve kullanmıştım. Yani bu sadece nostaljik bir eğilim mi eski uçakları yapalım mı yoksa ...modern teknoloji ile paralel e, bu tür yapımları yapanların bir tasarım yarışı var mı diyeyim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu uçak aslında e, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha önce tasarlanmış bir uçak. 1929'da Amerika'nın Minnesota eyaletinde bir çiftlikte... ...Bernard Pittenpol diye bir adam kendi savcılığa meraklı oturmuş bunu tasarlanmış. Herhangi bir şekilde bir uçak mühendisi falan değil... Ee, çoğunu deneme yanılma ile yapmış ve kullandığı malzeme de bölgede bulabildiği malzeme. Hatta metal aksamını daha önceki bir videomda da söylemiştim. Varil kapaklarını keserek Hı. yani metal lefo olarak varil kapaklarını kullanmış hammaddede olarak. Şimdi e, ilk taktığı motor da A model Ford motoru, otomobil motoru. Şimdi bu şöyle söyleyeyim, en yapımı uçaklar Dünyaya döneceğim tekrar. Aşağı yukarı üç kategoriye giriyor. Bir tanesi sıfırdan tasarlanarak yapılanlar. Bir tanesi yüzde elli birini veya daha fazlasını kendimiz yapmanız şartıyla kit olarak yani parçalarını bir, bir kutu içinde alıp bunları birleştirip e, az da olsa bir miktar işçilikle bir araya getirip uçtuğunuz uçaklar. Bir de sıfırdan yaptığımız uçaklar var. Şimdi Bunların içinde de kendi içlerinde ayrı kategoriler var. Bu kategoriler, bir tanesi bu ahşap uçaklar, bir tanesi gövdesi çelik boru kaynaklı kanadı ahşap uçaklar. Bu uçakların tamamının dışı bez kaplı. Eskiden bildiğimiz pamuklu ya da keten bezle kaplanıyordu, şimdi dakronla kaplanıyor. Hı hı. Daha sağlam, daha modern bir daha yapı. Daha dayanıklı. Daha dayanıklı bir yapı. Bunun dışında tamamen alüminyumda yapılan, ve elçinlerle birleştirilen uçaklar var. Yani e, hepimizin uçtuğu yolcu uçakları teknolojisinin çok daha küçük boyuta indirgenmiş hali. Bunun da dışında kompozit dediğimiz cam elefı, karbon elefı ve epoksilerin karışımında oluşan malzemeleri kullanarak yapılan uçaklar var. Şimdi bu e, bu işin bir bölümün osarcı kısmı. Hala 1. Dünya Savaşı'nda kullanılmış uçakların planlarını bulup, o planlar üstünden replika dediğimiz birebir aynılarını yapıp, motorunu bazen bulamazsa daha modern bir motor takıp, ama uçağın geri kalanı oldukça 1. Dünya Savaşı üretim tekniğine ve şekline yakın uçaklar yapıyorlar. Diğer sorunun cevabı da şöyle, daha modern uçaklar yapma eğilimi ya da yarışı var mı diye. Bu pek bir yarış sayılmasa da bazı gruplar, Mesela e, en hafif, en uzun uçabilen, en küçük motorla en hızlı gidebilecek kompozit dediğim karbon hilyafı kullanarak yapılmış uçakları tasarlayıp bunları yapıyorlar. Bunların bir bölümü e, tamamen amatör. Yani herhangi bir ticari kaygı taşımıyor. Hı -hı. Bir bölümü de daha ileriye yönelik e, ticari amaçlı başlanmış şeyler. Ama şu anda ticari olmayan Peki şunu soracağım. Ee, bireysel olarak ya da bir arkadaş grubu olarak 3-4 kişi, 5 kişi hangi teknolojik sınıra kadar uçak yapılabilir? Yani jet uçağı yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Yani modellerde gördüm bayağı. E, tabii, hani... tabii tabii. Şeyde e, yani içine binip uçulacak jet uçağı da yapılabilir. Peki yapılıyor mu? Türkiye'de hayır ama yurt dışında yapılıyor musun? Tabii yapılıyor. Peki ee, o zaman şiş, biraz da ben tekrar Gökçe'ye dönmek istiyorum. Ee, çünkü burada hemen yanınızda bile bir planör kalıbı var. Biraz o planörü anlat uçağa göre. Ee, tabii ki planör... Tabii, teknik olarak. Önce Hı -hı. planör nedir? Ben herkes... Planör nedir? Planör en yanlış, en yalın anlatımıyla motorsuz uçaktır. Ee, niye planör? Ee, motorsuz uçakta sizin uçuş kumandalarını... Ve uçuş kabiliyetinizi geliştirmek için, uçuş kumandalarına alışmanız için en ekonomik, en basit yoldur ve en geliştirici yoldur. Niye en geliştirici yoludur? Elinizin altında bir motor olmadığı için pas geçme şansınız yoktur. Hesap kitap muhakemeniz, havayı tanımanız, meteorolojiyi bilmeniz gerekir. Ve çok genç yaşta havacılığa başlamanızı, başlamanızı olanak sağlar. Onun için planör. Arkamızda bulunan kalıp, Nedir, nereden doğdu? E, Litvanya modeli, Rus menşeli Litvanya modeli diyebileceğimiz çocukları 8 ila 10 yaşında havacılığa başlatmak için sıçrama planı. E, onlardaki modeli LAK-LAK 16 alüminyumdan yapılan e, bir modelle e, aşağı yukarı 250-300 metrelik boş alanlarda uygulayabileceğiniz çok küçük yaşta havacı yetiştirmek için e, tasarladıkları bir sistemle. Biz de bunu daha güncel hale nasıl getirebiliriz diye bir araya geldik. Ee, yine amacımız çok genç yaşta çocukları bu işe bulaştırmak olduğu için çok basit, kolay taşınabilir, hafif bir tasarım ihtiyacımız olduğunu düşündük. LAK'tan yola çıktık. Semih Hoca'nın dizaynıyla tamamı kompozitten imal edilmesine karar verdiğimiz TMC 1 planı tasarladık. TMC şu anda içinde bulunduğumuz... Binanın sahibi olduğu şirketin de adı. Ee, bu planörün amacı dediğim gibi çocukları genç yaşta havacılıkla tanıştırmak, sıçrama yaptırabilmek. 1940'lerde, 50'lerde, Türk Hava Kurumu'nda da aynı şekilde eğitimler yapılıyordu. Ee, en basit yerinden başlamak ama bunun yanı sıra bizim yaşlarımızda bir yetişkinin de planörcülük adına alıp temin edip uçabileceği bir hava aracı. Da yaratmak e, üzere yola çıktık ve TMC 1'i Sevim Hoca tasarladı, biz de kalıplarını bitirdik. Önümüzdeki sene uçurmak gibi bir hedefimiz, amacımız var. Biraz önceki sorunuza istinaden TMC'nin uzun vade hedeflerinde de e, çok iddialı 8 kişilik bir jet uçağının tasarımına var Bu e, neyle doğru orantılı? Bu tamamen maddiyatla doğru orantılı. İyi bir yatırım veya fon bulursanız bunu yapabilir miyiz? Evet, bunu yapabiliriz. Yapabileceğimize inanıyoruz ee, iddialı bir ürün üzerinde de fikir tertisinde bulunuyoruz. Ee, ses hızının üstünde uçabilecek ama normal, bugünkü güncel business jetlerde kullanılan motorlarla bunu yapabilecek bir tasarım geliştirmek üzere yola çıktı. Peki ben şimdi şu anı en son anlattıklarının çok uzağında bir soru soracağım. Tabii. Yani mesela uçak var, işte jet var, şu var, bu var, bir de planör var. Tabii. Planör nedense bana Tekneyi anımsın. Yelkenliği. Evet. evet. Yani e, tamamen doğa ile birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla e, o yüzden de bana e, çok, e, sıcak bir anas gibi geliyor. Peki planörde en fazla yaşanacak tehlike nedir? Mesela teknede alabara oluyorsun. Evet. Planörde yaşanacak... Bir ani bir hava akımıyla e, kontrolsüz bir şekilde yükselmek, savrulmak... Ee, mümkün olabilir ama. Yok ani bir hava akımı diye bir şey e, ve hava boşluğu diye bir şey yok. Zaten o tamamen halk diliminde kullanılan bir tamir. E, planördeki amaç ısınan hava kütlelerinin içinde termal akımlarla yükselip havada kalabilmek ve bir yerden bir yere motorsuz bir şekilde ulaşabilmek. Sporun ana teması bu zaten. E, planörde başınıza gelebilecek en kötü şey telsizin bataryasının bitmesi. Bunun dışında bir arızası söz konusu değil. E, Güvenlik oranı kaç? E, ya bunun bir istatistiki oranı <gülüyor> yok ama uçağa göre çok çok daha güvenli. Neden güvenli? E, elinizin altında bir motor olmadığı için. Bunun için bir yakıt da taşımıyorsunuz. Yangın riski, elektrik arızası, motor arızası bunlardan dolayı herhangi bir yere mecbur iniş yapma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. E, çok amiyane bir tabirdir Amerikalıların tabiri. Bir motor bir kaynana, çok motor çok kaynana. Hiç motor, hiç kaynağı Aslında en güvenlisi ve en konforlusu, en feradır. Bir de uçarken havayı size çok güzel hissettirdiği gibi yaptığınız havadaki bütün verdiğiniz kumandaların sesini de duyabilme imkanını sağlar size. Aynen bir yelkenli gibidir. Sizi asla yarı yolda bırakmaz. Motora ihtiyacınız olmadığını, motorsuz da uçabileceğinizi size gösteren en iyi hava aracıdır. Peki planer ne kadar yaydın e, Türkiye'de? Çünkü 1950'lere kadar binlerle e, sayıları telaffuz edilen bir ülkedeyiz ve bunların çoğu da Türkiye'de Türkiye Vakuum'un uçak fabrikasında, endüstri beslek liselerinde, üniversitelerde üretilip e, üreten gençlerin Türkiye Vakuum'un bünyesinde aldığı eğitimlerle uçması, uçmasını sağlayan bir sporken bugün günümüzde kaç tane var faal olarak e, tahmin ediyorum 10 e, adetten az. Neden? Ee, neden? Çünkü insanlar uçabilecek arazi bulamadıkları için, e, belki sivil havacılık yönetmeliklerine de tam vakıf olmadıkları için bu spora yönelmekten korkuyorlar. İşin özü bu. E, biz alsak sivil havacılık bize müsaade eder mi? Korkusu var. Evet, ediyor. Yönetmeliği var. E, biz daha önce bir kendi grubumuz içinde bunu 2015 yılında Türkiye'ye ithal ettik. Türkiye'nin birinci sinir planörü bu, Türk Hava <gülüyor> Kurumu dışında. Ee, herhangi bir e, problemle karşılaşmadık. Türkiye Hava Kurumu'yla bir protokol imzaladık. Ee, o dönem İstanbul Planör Kulübü'nü kurmuştuk. Ben sonra üyeliğinden ayrıldım. Ee, arkadaşlarımız hala devam ediyorlar. Planörün kalkması için iki tane yol var. Otonik dediğimiz pist başında duran e, ve içindeki halatla sizi çekerek yükselten bir sistem ya da başka bir uçağa bağlı aradaki halatla kalka ineceğiniz sistem. Sapan yok. Ee, Sapanı biz uyguladık İnönü'de, ee, bunun videoları da var daha önce yaptığımız planörde. Ee, ama çok kullanışlı değil ee, çünkü bir yüksekliğe bir daha çıkmanız gerekiyor. Planörü bir kere kaldırabiliyorsunuz, ondan sonra ya oraya inmeniz gerekiyor ki bu bizim kalkış yaptığımız yerde çok mümkün değildi. Ya da normal aşağı inip yine söküp yine yukarı çıkarak durmanız gerekiyor. Bu mesaisi uzun bir iş. Ama Türkiyeva Kurumu'yla yaptığımız protokolde oradaki vincik ücretini ödeyerek kullanabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı da yok. Ee, i̇nsanların bu spora yönelmesi için de e, kurum da her türlü imkanı sağlıyor. Bizler de dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Ee, uçak işi çok pahalı. Yani bir uçağın arkasında kalmak e, çok uygun değil ama Eskişehir'in önünde bulunan Türkiyeva Kurumu, DİM Eğitim Merkezi yerleşkesinde bu imkanı ücreti karşılığında size sunuyorlar. Ya da arabayla fren çekmek. Bizim yapımız bu, e, yapmak üzerine yola çıktığımız ve kalıba has olan planörü arabayla çekebiliyorsunuz. E, i̇yi bir rüzgarda yavaştan kendiniz iterek atlayabiliyorsunuz. E, Burada otorinc bağını ortadan evet. kaldırmayı edindirir. Belki Gökçe bir şey soracağım. Şimdi mesela biraz nostalji yapalım. İşte ben bebekliğim küçükken bazı yüzerek geçmek <Gülüyor> Bizim için bir oyun gibiydi. Çünkü gemi trafiği çok azdı. Şimdi hava trafiği çok oluyor mu? Dolayısıyla bir planörün bu trafik içinde kendine yer bulması için herhalde bir haberleşme telsiz vesaire gerekiyor. Bir planör yani kulesana şu kadar metreye çık dediği zaman o kadar metreye çıkacak hava akımı yoksa ne oluyor? Planöre öncelikle şöyle söyleyeyim. Avrupa'da ve Amerika'da. E, hava sınıfı, hava sahası sınıflandırma olarak. ve tüm sınıflandırmalarda planör en öncelikli hava e, Ben aşağı yukarı 22 yıldır hava yolu 12 aydır temiz. Uçuşum var. Dünyamlar yerine operasyon yaptım. Büyük gövde uçaktan da uçtum. E, özellikle Almanya'da bir hava sahasında biz yaklaşmaya yani Uçtuğumuz hava yolu uçaya Alçalmaya başladığımızda hem elimizdeki Alçalma çarklarında bunun bir ibaresi vardır, ee, yoğun planör trafiği ibaresi. Hem de Kule bunu size sözlü olarak söyledi. Planöre bir irtifa veya yön e, verme durumu yoktur. Diğer hava trafiği planöre göre kendini dize geçmek zorundadır. Yani şunu söyleyebilir miyiz denizlik teyimiyle? Yol hakkı planörün mü? Yol hakkı öncelikli planöründür, evet. Tamam. Yani diğer uçakların tamamı planöre yol vermek zorundadır. Türkiye'deki en büyük eksik hava sahası sınıflandırması olmadığı için planör e, ile yapacağınız uçuşlar çok kısıtlı bölgelerle e, sağlanabiliyor. Bu da en büyük şikayetimiz zaten. Peki, madem e, havacılık konuşuyoruz, yanında da e, sportif e, bir e, pilot e, var, bak. E, biraz da drone'a gelelim. Çünkü havacılığa halkın ilgisini bir şekilde sanki ...ketikleri e, gibi geliyor bana. Bu uçuş izni, pilotluk, drone pilotluğu biraz o anlasın. Şimdi tabii drondan önce modelcilik vardı. Seni abin bahsettiğim gibi. Model şartlar ve helikopterler uçuruluyordu ve belli sağlardı. E, drone teknolojisi gelişince tabii... E, ...bir sanki hani oyuncak gibi ulaşılabilir bir hale geldi. Bunun hem güzel bir tarafı var hem de tehlikeli bir tarafı var. Çünkü havaya çıkan her hava aracı... Sonuçta bir hava aracı ve <gülüyor> kontrol altında olması gerekiyor. Yani. E, kontrolsüz sahalarda özgür bir şekilde uçabilirken, hani bir mesela yerde e, kullandığınız bir radyo kumandalı bir araba gibi algılamın. Halbuki onu uçuran kişi amatör bile olsa bir pilot olduğu ve havaya çıktığını bilmesi gerekiyor. Bu tabii özellikle çekimlerde büyük avantaj getirdi. Fakat onlara da belli bir tahdit var tabii. 120 metre üstüne çıkamıyor. Ee, ama geliştirdi yani en azından halk, e, insanlar e, bir hava aracını uçurma sevgisi ve onu uçurma mutluluğu becerebiliyor olmak e, şeyi getirdi. Çünkü e, modelcikte şey vardı, özel yerler bahsettiğim gibi oralara gitmeniz gerekiyordu. Ama tabii bir disiplin olması gerekiyor Pilotluk bir disiplin gerektiren bir şey. Yani başka hava araçlarına zarar vermeden. Peki ben şimdi Sadık Yılmaz'a dönmek istiyorum. Bu da pilot sana da şunu sormak istiyorum. Uçak mı uçurmak kolay, helikopter Uçak, uçak. Çünkü helikopterde e, hep iki elinizi hem iki ayağınızı aynı anda e, kullanıyorsunuz. Helikopteri belirli bir istikamette, belirli bir irtifada yapmak için. Helikopter biraz daha fazla e, kumanda verilmesi gereken kompleks bir araç. Ama çok keyifli bir araç. Çünkü... Ee, önünüzde kafalı bir kokpit olmadığı için daha geniş bir görüş açısı olan sanki dışarıda uçuyormuşsunuz hissi veren bir avarızca sen helikopter kullanıyor musun? ben kullanmıyorum ama çalıştığım firmada vardı helikopter birkaç defa uçtum pilot olduğum için pilotun yanında da oturdum kumartaları almadım tabii çok güzel bir bir hissi var <gülüyor> Peki, e, drone pilotluğu diye bir şey var, bir pilot drone'u daha kolay kullanır herhalde değil mi? Tabii, çünkü havacılık kurallarını daha iyi bildiği için e, biraz aslında model uçak kullanan pilotlar daha şanslı. Çünkü e, model uçak kullanınca hissedersiniz bunu, uçak size doğru gelirken kumanda vermekte e, biraz daha zor. Uçak sizden uzaklaşırken, arkadan baktığınızda sağa sola istediğiniz yere e, yönlendirirken kafanız karışmıyor. Ama size doğru gelince işler biraz karışıyor, tecrübe istiyor. Bunu çok kısa sürede adapte olabiliyorsunuz fakat bir tecrübe gerektiriyor. Onun için modern uçak, e, daha doğrusu e, RC uçak kiminiz, e, uzaktan uçak uçak uçakları uçuran pilotlar daha şanslı. Peki ben şimdi tekrar Semih Oksaya döneceğim. Seni hem bu son konuştuklarımızla ilgili galiba bir itirazın vardı bir şeye. Ben öyle hissettim, doğru mu? İtirazım yok aslında. Sadık doğrusunu söyledi. Fakat şöyle bir tecrübemiz var. Musaktan kumandalı model uçak uçurduğumuz yere bir gün hava yollarından bir pilot geldi. Bizim çocuklardan birinin arkadaşıymış. Ben bunu uçururum, ne var bunda? Bir sonra anlatmaya çalıştık. Bu... Bu şey gibi değil, senin içine binip uçurduğun gibi değil. Dışında olduğun için hiçbir şeyi hissedemiyorsun. Çünkü hmm. uçaklarla ilgili pilotların bir lafı vardır. İngilizce'de flying by the seat of the pants derler. Yani e, e, Türkçe kaba tabiriyle poponuzun hissiyle uçmak gibi bir şey oluyor. Şimdi uçak da içinde olduğunuz için ee, ne pozisyonda olduğunuzu, uçağın ne yaptığını vücudunuza binen yüklerden de hissediyoruz Teknede yani, de öyle ama zaten. E tabii ben eski de bir yelkenci olarak ikisini de gayet iyi bildiğimden. Yani. E, şimdi bu arkadaş iddia etti ki ben bu uçurum diye. Biz de buna çok kolay uçurulabilen, trainer dediğimiz, yani eğitim için tasarlanmış, elinizi ayağınızı bıraktığınızda kendi kendine uçabilen bir uçağı çalıştırdık. Pistin ortasına koyduk. Komandayı da boynuna astık. Gösterdik bak bu böyledir, bu böyle de aynı dedi. Bu şey gibi. Bizim uçaktaki ipi dedi. Uçak yerde gitti, havalanamadı bile. Neden? Neden havalanamadı? Çünkü komandaları verirken e, içinde olmadığı bir şeye kumanda ederken çok şaşırdı. Bu gerçek bir pilottu. Belki birkaç bin saat uçuşu olan, hiç olmazsa. Bir hava yolu pilotuydu ve bunu kaldıramadı bile yerden. Havada uçurmayı bırak. Onun için demin saldık saldık... Ölçek meselesi Yani uzaktan kumandanın... Değil, ona alakası yok. Tabii ufak tefek alakası var. Şöyle, kumandaların, uzaktan kumanda cihazlarının kumanda kolları çok kısa olduğu için elinizi çok minik hareketler yapmaya çalıştırmanız lazım. Çekil ölçememiştir muhtemelen. Yalnız ondan değil. Adam yanında duruyor, uçak önünden geçip havalanacak. Şimdi buna alışman lazım. Anladın. Bir de içinde olmayınca bu nereye gidiyor? Nereye kumanda verirsen ne yapar? Bunu tam anlayamıyorsun. Sadık Orda çok güzel bir şey söyledi. Şimdi bunu ilk uçurmaya başlayanlar genellikle pistin başına gidip uçağın arkasına geçirip öyle havalandırırlar. Bu çok kolaydır. Yani en kolayıdır. Çünkü sen sağa doğru kumanda verirsen uçak sağa doğru gider. Yukarı doğru verirsen yukarı çıkar. Bunu da arkasından bakınca çok rahat görürsün. Ama yanında durduğum bir pistin, bir başından ömür başına uçağa koşturmak ve kaldırmak daha da kötüsü. O pisti gökyüzünden gelip hem yüksekliğini hem de sana olan mesafesinden dolayı piste göre nerede olduğunu kestirip, pistin merkezini tutturup indirmek bu apayrı bir şey. Peki, zamanımız azalıyor. Seni, hazır seni yakalamışken, şimdi havacılıktan konuşuyoruz ama ben şu yaptığınız yaptığını yaptığınız uçağa baktıkça... Biraz da seninle marangozluk konuşmak istiyorum. Yani burada olağanüstü bir ahşap işçiliği var. Estağfurullah. Ee, yok ne demek estağfurullah görüyorum. Yani Ve üstelik şey çok şaşırtıcı, ahşaptan bu kadar simetrik, neredeyse hatasız bir e, formlar elde etmek için çok çok iyi marangoz olmak gerekiyor. Biraz marangozluğunu anlatsana. Neresinden başlayayım İstediği yerden baş. Şimdi çocukken bahsetmiştim böyle tahta parçalarını birbirine çakıp, çivileri yan yana çakıp, vardevele yapıp, işte gemiler mebiler yapmaya çalışırdım. Daha sonra bu biraz daha şekli kabul edilebilir malzemeler haline geldi. Bu zaman zaman devam etti. Nedendir bilmiyorum. Aşapların aramı hep iyi olmuştur. En sonunda 40 yaşındayken ben dedim keman çalmaya başlayayım. Gittim bir tane keman aldım. Basit bir kemandı, böyle çok pahalı olmayan, sesimesi de çıkan, yani en azından notaları doğru çıkarabilen bir şeydi. Fakat çalmayı doğru dürüst öğrenemeden kemanın şeklini hayran kaldım ve ben dedim keman yapayım. Heh. Ve kemanı yapayım diye başladım. İşte birilerinden konuştum, yapanlardan tavsiyeler aldım. O zaman internet yoktu. Hı -hı. E, 35 sene evvelinden bahsediyorum. Yani öyle internete girip de bugünkü gibi her şeyi bulamıyordunuz. İşte birilerinden eski bir kitaplar buldum, onların fotokopilerini aldım, onları okudum falan. Kemal yapmaya başladım. Peki, bu ahşap uçak konstrüksiyonunu yaparken bir hesap olması gerekiyor herhalde değil mi? Yani kanat kesiti, işte gövde uzunluğu, malzemelerin işte esneme sınırları vesaire gibi. Onun için dışarıdan yardım aldın mı yoksa bunlar senin yapabileceğin hesaplar mı? Şimdi hesaplar benim yapabileceğim hesaplar. Ayrıca da bu uçağın her tarafını yaparken e, karşıma alıp planları e, hesapla doğruladım. Ama şöyle söyleyeyim, bunun planları vardı. Hangi ölçekte var bunun planları? Yani mesela bazı şeylerde post de mesela postanın birebir çizimleri geliyor. yatırıyoruz. Bunun, bunun, bunun çizimleri öyle değil. Bunun çizimleri hep A4 kağıtlar büyüklüğünde birkaç sayfa bir şey. Çünkü bu uçak hiçbir zaman e, tam ve teşkilatlı bir plan haline getirilmemiş. Hı hı. Kabaca ölçüleri var, kesitleri var, nereye, ne malzeme kullanacağım var. E, ve bu uçaktan Amerika'da bildiğim kadarıyla 400 civarında yapılmış. Uçakların ismi aynı. Bu arada bir miktar İngiltere'de, bir tane en az biliyorum İsveç'te yapılmış var. Bu uçakların hepsinin adı aynı olmasına rağmen iki tane birbirinin aynısı uçak yok. Çünkü bir yere geldiğiniz zaman bir improvizasyon yapmanız gerekiyor. Hı hı. Örnek, uçağın planlarında emniyet kemerleri yok. Hiç yok. E uçağa emniyet kemeri bağlayacaksınız. Nasıl bağlayacağınızı kendiniz bulup çıkartmak zorundasınız. Herkes kendine göre bir metot bulup işte bağlamış. Çok başarılı olanlar var, olmayanlar var. Peki, biraz önce planörü konuştuk. Ee, Gökçe Uzun, uzun anlattı. Ee, bu uçağın Süzülme yeteneği ne kadar? Kaç metrede ne bin metrede ne kaç Şimdi ne, ne, kadar ne kadar süzülüyor? Çok fazla değil. Bu herhalde bire 6-7 falan gibi ancak süzülür. Çok iyi de bir süzülme sayılır. Bir 6-7 ne demek? Oran neyin oranı? Şöyle oran? Yani e, bir 6, yükseklikte altı çarpı mesafe mi? E, şöyle bir metre düş düştüğünüz zaman altı metre ileri gidersin. Altan an doğru almışım. Şimdi bu bunlar bugünkü çok gelişmiş planörlerde 1'e 70'e kadar çıkıyor. O apayrı bir konu. Hmm. Ama yolcu uçakları bile onları arkadaşlar daha iyi bilinler. Hani motoru durur durmaz taş gibi düşmez. Evet. Mesela Atlantik'in üstünde uçan bir uçağın iki motoru da duruyor. Ee, hikayesini biliyorum da anlatmayayım. Çok saçma nedenlerle duruyor. Yakıtı da bitiyor. Daha doğrusu yakıt bittiği için duruyor zaten motorların. Ve uçak 70 kilometre, iki motorlu bir yolcu uçağı 70 kilometre süzülüyor ve ileride bulduğu ilk adaya iniyor ve kimsenin de burnu kanamıyor. Hı hı. Tabii uçağın frenleri, frenleri rezil oluyor fakat e, hatırladığım kadarıyla… Başarılı bir pilotaj yani. Evet. Hatırladığım kadarıyla e, iniş takımlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar ama uçağın dışında bir şey olmuyor değil mi Gökçe? Peki ben Gökçe'ye söylediğim bir şey. Siz... daha söyleyeceğim. Tabii bu arada Amerika'da, hatta onun filmi çekildi, e, Hudson Nehri'ne inen motorlara kuş girmesi sonucu motorlarını kaybedip Hudson Nehri'ne inen bir pilot var. O pilot, havayolları pilotu fakat aslında planör pilotu ve hala hafta sonları bir de boş zamanlarında aktif olarak bir planör kulübünde planörle uçuyor. Yani bu da Gökçe'nin dediği şu şeyi destekliyor, planörcü olmak... İnsanı çok daha iyi bir pilot yapıyor. Bu tamamen o 70 kilometre süzüleninki de planer pilotuydu aynı zamanda. Peki, sohbetin bir yerinde hava boşluğu yanlış biliniyor falan gibi bir şey söyledim. Nedir hava boşluğu? Hava zaten boşluk. Havada bir boşluk hepsi de yoktur. Ya yani ama havanın yoğunluğu... Var. Var. Ya, yoğunluğu. Hava boşluğu yani şey havanın var. yoğunluğu olmasa dünya nasıl meteorlardan kurulur? Havanın yoğunluğu ayrı bir şey, hava boşluğu ayrı bir şey. Hava, hava zaten boya. Yani, niye yalnız biliyoruz bizim, onu öğrenmek Bizim türbülans dediğimiz halk arasında hava boşluğu olarak e, adlandırılan, farklı ısınmalardan kaynaklanan e, iki bölge geçişindeki yani, sarsıntılardır. Doğru mu anlıyorum? Havanın kaldırma oranı ısıya göre değişir. Değişim. Her 20 metrelik yüksek, her 1000 metrede, Değişir. Her 20 metrede bir rüzgarın yönü ve şiddeti değişir. E, karadan denize denizden karaya çıkışlarda ısınma farklılıkları olur. Koyu arazi açık arazi arasında ısınma farklılıkları olur. Bulutlaşmanın yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaşmadan dolayı hava hareketleri, dikey hava hareketleri olur. Biz e, buna türbünel suyuruz e, ama halka arasındaki adı hava arası. Evet. Şimdi <gülüyor> oraya bir şey ilave etmek istiyorum. Hava boşluğu deyince biz de uçak... Böyle giderken birden altınızdan aşağı doğru kayıyormuş gibi bir his verir. Onun için halk arasında buna hava boşluğu verir. Düşme, boşluğa Kalb düşüyor. Düşüyor, boşluğa gelmiş de sanki düşüyormuş gibi. Halbuki bunun tam tersi de geçerli. İleri doğru uçarken sizi birden yukarı doğru da itebilir bu aşağı doğru iten şey. Çünkü Kaldırıcı ve bastırıcı akımlar. Tabii. Yani dikey termal akımlar numara doğru açılmıyor. Gökçe'nin dediği türbünat sadece aşağı doğru olmaz. Yukarı doğru, Kür... doğru da olur, aşağı doğru da olur. Peki, e, hepinize soruyorum ama önce e, Semih'ten başlamak istiyorum. Burada benim çok bir çeken bir işte e, ahşaptan yapılmış olağanüstü güzel bir uçak var. Sağolun. E, e, bunun Atölye çalışmaları var mı? Yani mesela çocuklar için Gökçe sana da soruyorum. Yani uçak yapımı üzerine bir e, hedefiniz var mı? Ana hedefimiz bu zaten. E, hatta şu anda içinde bulunduğumuz atölyeyi e, ilerideki işlerimizin durumuna göre tamamen gençlere hizmet verecek bir arge atölyesini planlıyoruz. Buranın içinde e, belli miktarda İçindeki programlar, tasarım programlarının olduğu bilgisayarlarla üniversite öğrencilerine, gençlere açıp onların tasarımlarını burada çizime dönüştürebileceği hatta ürüne dönüştürebileceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Hı. Ana hedefimiz bu. Ve bunların içinde iddialı olanları da eğer fonlayabilirsek üretmek gibi bir hayale de sahibiz. Peki aynı soruyu sağda soruyorum. Bu bizim Öncelikle projemiz e, biz insanları havacılar zehirlemek istiyoruz. <gülüyor> Semih Hoca'nın da anlattığı gibi. Yani mutlu insanlar yaratmak istiyoruz. Mutlu <gülüyor> insanlar <gülüyor> yaratmak. <gülüyor> Valla biz, biz her şeye rağmen mutluyuz. İnşallah daha da mutlu olacağız. Ya, geriye gitmek e, bir şey değil. Meziyet değil. Mutsuz değil de tasalı insan yaratan. Hayır ben Çünkü şuradan. biliyorsunuz tasarım tasadan pro, gelir. Pro, program başında hani olanak yok, alan yok, koşullar yok, yok diye çocukları havacılık konusunda zehirleyip sonra mutsuz <gülüyor> insan haline getirince. Şimdi, e, Sen ne diyorsun? Allah benim çocukluğum öyle geçti. Aklım havadaydı ama yani bu havacılık sevdası sebebiyle aslında birçok şeyden uzak kaldım, benim meslek sektörü olarak da sinema sektöründe olduğum için hani e, tutkum havacılık olduğu için birçok şu anda gençler biraz daha şeyde, malımda aslında yani e, bazı şeylerden gençleri uzak tutmak ve bir hobileri olması, bir şeyi beceriyor olmaları uyuşturucu meselesi var, bir sürü bir şeyler var. E, sigara bile öyle, ben hayatımda sigara içmedim mesela. Yani içebilirdim rısa hayat sırasında ama. Hep böyle kafam şeyde oldu, uçaklar, resimler, maketler. E şimdi bu gençleri şu anda şu dönemde kazanmak adına çok önemli. Türk Hava Kurumu, Atatürk zamanında bunu yapmış zaten. Türk Hava Kurumu'nun model uçak e, atölyeleri vardı zamanında. Çeki şeyden, balsadan uçaklar yapıyordu. Bunu <Gülüyor> tekrar... Hayata geçirmek lazım. Yani biz zehirlemek istiyoruz aslında çevremize. Komşumuzun çocuğunu uçuruyoruz. Bir arkadaşımız geliyor ya da geçen ben İnönü'ye gittim. Hojil Festivali vardı. Türk Havukurum Orada herkes uçağın başında ya biz de uçabilir miyiz, uçabilir miyiz diye. E, çok keyif veriyor bana bu birini uçuruyor olma. Yani o anda onun o zevk alması ve lövyeyi bırakıyoruz. Kumandaları zaman zaman, bütün kumandayı değil tabii ki bir his kazanması açısından. E, çok önemli her pilotun misyonu bu aslında. Peki, kime sorayım? Gökçe'ye sorayım. Bu konulara o dağla açım gayrımla. Mesela üniversitelerin yelken takımları var. Havacılık takımları var mı? Eskiden 90'lı yıllarda vardı. 2000'lerin başına kadar Hacettepe Üniversitesi otlu paraşüt takımları ve bunlar Türkiye dereceleri sonra milli takıma giren insanlar oluyordu. Fakat daha sonra Türkiye Hava Kurumu'nun mali yapısının bozulmasından dolayı ee, yavaş yavaş bunlar ortadan kalktı. Artık milli takım bile şampiyonlara giderken oldukça zorlanır duruma geldi. Ee, yani kuruma, havacılığa sahip çıkmamız lazım. Çünkü bizim bir yanlışımız var. Ee, ben de burada yetkililere sistem etmek istiyorum. Airbus ve Boeing alarak ve bunların hava yolumuşlarının sayısını arttırarak havacılığın geliştiğini düşünürsek kendimizi çok komik duruma düşürüyoruz. E, ...sportif hava araçlarının ve havacıların sayısı artarsa havacılık kültürünün geliştiğini görebiliriz ve işte o zaman havacılığı geliştirdiğimizi söyleyebiliriz. E, Öncelikle kuruma sahip çıkmasını istiyoruz. E, havacılık bir disiplindir. Disiplinin temeli de model uçakla başlar, plan örneği paraşütle devam eder. Bu aşamalardan geçmiş bir hava yolu pilotu, bütün sektörde, e, bütün e, havacılık bilimine... Vakıf olarak ilerler. Ve bunu e, bozmamamız lazım. Yani kurumu tekrar eski haline getirmek için canına başta çalışan onlarca insanla Hem kurumun içinde görevli hem dışarıdan buna destek veren. Türkiyeva kurumunu biraz daha e, eski haline getirmek için çalışmamız gerekiyor. Bunun içinde ne kadar yetkili varsa sesimizi vücuduyen, ben hepsine kendi adıma e, yalvarıyorum. E, kurumu es eski işlevsel haline getirirsek, Uğur abinin de dediği gibi gençleri uyuşturucudan, okey masalarından, kahve köşelerinden olmaları gereken yere doğru çekebileceğimizi düşünüyor. Peki bu alanlarla ilgi duyan özel sektör şeyi var mı? Yani sponsorluk anlamında? Yok maalesef ülkemizde öyle bir şey yok. Ülkemizde özel sektör para kazanmayacağı hiçbir şey yatırım yapmıyor. Biz... Başka alanlarda yapıyorlar ama ya. Burada yapmıyorlar. Biz belki sesimizi de doğru duyuramıyoruz. Mustafa Bey'in hakkını Bir tek rahmetli evet. Mustafa Koç Havacılığı Mustafa abisindi Koç ailesiyle bir tanıştığımız yoktur ama Havacılığa bulaşmış herkes Mustafa Koç'u çok iyi tanır Model uçak için ve havacılık için yaptıklarından dolayı Aramızda en iyi de Uğur abiyle Semi Hoca tanır Gönül çok isterdi Diğer iş adamlarının veya Para sahiplerinin de havacılığa Mustafa Koç kadar değer vermelerini O zaman daha rahat gelişirdi Bir de Kadir Atlat'ın çok ciddi Hattat ailesinden bir girişim var, o da 5 yıldır kendisi finanse ediyor ve bir yerli uçak üretimi üzerinde çalışıyorlar. Çok da ilerlediler. Yakınlarla takip ediyoruz, birbirimize de destek veriyoruz. Ama sayılarının çok artması lazım. Peki zamanımız bitti gibi ben şimdi son sözlerini alacağım. Semih sendeyiz. Valla sonuç olarak galiba bütün arkadaşlar aynı şeyi söyledik. Ee, Gökçe'nin söylediği şeyleri ben de aynen rica ediyorum. Bunu duyan yetkililer varsa yalvarıyorum. Lütfen biraz daha ciddiyetle ve asasiyetle bu konunun üstüne eğilsinler. Çünkü hakikaten çok geri kaldık. Peki Sadık. İnsan görmediği, dokunmadığı, hissetmediği şeyin hayalini kuramaz, geliştiremez. Bırakalım çocuklar model uçaklarla oynasın, planörlerle uçsun, yamaç paraşütleriyle uçsun, dokunsunlar, hayal kursunlar, daha güzel araçlar geliştirmek için motive olsunlar. Peki. En son, Buyur Şimdi Gökçe bahsetti, Mustafa Bey de 86 yılında reyipte uçmaya başladı. Mustafa Bez bir uçakla uçuyordu. Şu anda ben uçak uçuyorum. Yani çok mütevazi bir şekilde başladık. O dönem birçok, hani o dönem şu anda sihirli avuculukta belli yerde olan kişiler, sportif avuculukla başladı. Bu sebeple, Alt artıkları sorunumuz çözülmesi lazım. Sportif havacılığın desteklenmesi lazım. Çünkü ülkenin gelişimi ve hava yolu pilotluğuna ve hava yolunun gelişimine giden yol oradan geçiyor. Peki hepinize çok teşekkür ettim arkadaşlar. Açıklayınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.